Çıkkastı. kainat. bugün 16 Nisan Salı, yıl 2013, ay 4, gün 106, Kasım 160, 1434, Hicri Cemazi'ye lahir, 6, 1429, Rumi Nisan 3, fırtına, günün tarihi, 169 yıl önce bugün 16 Nisan 1844'te Fransız yazar Anatoly Frans doğdu. Yemek listesi, gün 107. Yumurtalı ıspanak, tepsi böreği, salata, kompostu. Büyük Saatli Marif Takvimi Why is my heart so light? Why are the stars so bright?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 Tenderly. It hears the same old story Through all eternity day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade. Yes, açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madra, canton Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Charles Chaplin'i yaptık. Charles Spencer Chaplin Sessiz Sinema döneminin en büyük siması ve sessiz sinemadan sonra da dünya çapında bir ikon olmaya devam etti ve işte şarlo karakteriyle de sinema dünyasının en önemli simalarından birini yarattı 75 yıldan fazla süren bir şey oldu kariyeri oldu kimi zaman tartışılacak yanları da oldu ve 1000 977 öldüğünde hem müthiş bir övgü ve sevgi hem de bazı tartışmalı noktalar bıraktı. Özellikle de anti-nazi şeyleri, komünist gözüyle de bakıldığı çok olmuştu. Hitler, Almanya'sının yükselişine ve dünya istila planlarına da karşı çıkmış. Hem ifade olarak hem de üzerine filmler de yaparak büyük diktatör gibi gürsek mi adasak mı diye düşündüğümüz filmlerde yapmıştı. Onun aynı zamanda besteci yönünü de ön plana çıkaran önemli çalışmaları var. Bu da ünlü bestelerinden biri. Bu benim şarkım. Siz Meson Petula Clark'tan dinledik ve öyle bir günaydın dedik Charlie Chaplin'e. De. Şimdi günün tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca bakalım. ...günün haberlerine geçmeden önce... ...1919'da bugün... Gandhi bir günlük dua ve... ...oruç... E, ...ilan etmiş... ...1919'da çünkü... ...Britanyalı sömürgeci askerler... ...Amritsar'da... ...Sihlerin tarikatının... E, ...en önemli... ...tapınağında büyük bir katliam... E, ...protestocular... ...silahsız barışçı gösteri yapanları... ...katletmişlerdi... İngilizlerin yumuşak bilinen tarihe de öyle geçen nedense İmparatorluğunun çok sayıda kanlı olaylarla dolu olduğunu da bilirsin. İşte bu da onlardan biri. 1945'te bugün Almanlardan mültecileri 2. Dünya Savaşı'nın daha bitmesine az bir zaman kala mültecileri taşıyan bir Alman gemisi Goya adlı biz Sovyet denizaltı torpili tarafından torpillenmiş, denizaltı tarafından torpillenerek batırılmış. Ne kadar ölü var? Gemide yedi bin. yedi bin mülteci ölmüş savaşı Hı. biterken. Ne, nerede batırıldığına dair bir yok. ibare yok galiba. Ee, 1963'te bugün de Dr. Martin Luther King, sivil yurttaş haklarının en büyük savunucularından biri. Birmingham hapishanesinden Alabama'da ayrımcılığa karşı, ırk ayrımcılığına karşı gösteri yaptığı için e, hapishaneye atılmıştı. 1963'te hapishaneden bir mektup yazıyor, tarihe geçecek bir mektuptur. Doğrudan eylem savunuyor. Şimdi e, belki vakit bulursak, dokuz tan sonraki süre içinde Martin Luther King'in bu mektubunu Aynı zamanda e, nasıl iklim konusuna bağlayabiliriz ve onunla ilgili de dünyada iklim mücadelesi, iklim değişikliğine karşı mücadelenin de bir doğrudan eylem çağrısına dönüştürebiliriz. Onunla ilgili de bir yazıyı da sizinle paylaşmamız imkanı olacaktır. 2007'de de Virginia Tech, Virginia Tech diye adlandırılan yüksek okulda, teknik üniversitede yakın Amerikan tarihinin en büyük katliamı olarak yani seri cinayetleri olarak geçiyor tarihe. Bundan tam 6 yıl önce ve bir Güney Kore kökenli bir Amerikalı Sung Hui Cho 32 kişiyi öldürüyor ve 23 kişide de yaralıyor ağır şekilde bazılarını ve kendisi ondan sonra da intihar ediyor bu da böyle ee, bugün doğanlar arasında Charlie Chaplin'i saydık Behçet Necatigil Türkiye'den şair ve yazar müzisyen flütçü Herbie Man. ölümlerden de Francisco Goya İspanyol, İspanya ressamı İspanyadan Alexis de Tocqueville Fransız tarihçisi Amerikanın tarihi e, görünümü hakkında en etkili yazılardan e, kitaplardan birinin eserlerden ortaya koymuş olan birisi. Onları da sayabiliriz. Etkoyatlı evet, gemi de bu arada Baltık Denizi'nde batmış. Tanzik'ten e, Tanzik limanından Norveç'e doğru giderken e, savaşında savaş. bitmesine az bir zaman kala 7000 7000 kişi olmuş. Evet müthiş bir olay. Francisco Goya'nın da Ölüm yıl dönümüne rastlaması da ayrı bir trajik rastlantı olsa gerek. Evet, bugün gayet trajik bazı haberlerle başlayacağız. Kusura bakılmasın diyelim. Ve gazetelerde çok kolay, bazılarına çok kolay, bazılarına da hiç rastlam kolay rastlayacağınız bazılarına da hiç rastlamayacağınız haberler var. Elimizde büyük patlama haberleri var. Bir tanesi Boston maratonunda üçlü yüzden fazla yaralı var. Ayrıca da Boston'da JFK yani John F. Kennedy kütüphanesine de yapılan bir bomba patlatmasından da bahsediyorlar ama bunun doğrulanma doğrulandığını göremedim. Ama Boston'dan terör haberleri geliyor. Terör olduğu tahmin ediliyor ve Obama'nın açıklamaları var. Bunun... Evet, ölenlerden biri de 8 yaşında bir çocukmuş. 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 141 kişi yaralandı. 141 kişinin yaralandığı söyleniyor. Yaralılardan 17'sinde durumunun ağır olduğu söyleniyor aynı şekilde. Evet. Yani Başkan Barack Obama'da hiç hata yapılmasın. Kimse yanlış anlamasın hata yapmasın biz bunları bulup cezalandıracağız demiş tıpkı 11 Eylül ifadelerini hatırlatan bir durumda kullanılmış geleneksel Boston Maratonunda patlayan bombalarla kana bulanmış ortalık 117.si bu gazetelerin büyük çoğunluğunda yetişebilenlerin var buna karşılık ikinci bir patlama var Irak'ta kara pazartesi. Bir dizi, bir seri bomba patlıyor. En az 55 ölü, 300'den fazla yaralı var ve ortalık tam bir kan gölüne dönüşmüş. Bu benim rastladığım haber ajanslarında ve e, gazetelerin herhangi birinde göremedik sabahleyin. Çok o, ilginç bir o, durum. BBC'de de Yok, günün en önemli haberleri arasında BBC ne Türkçede ne de BBC'nin BBC News'da ben rastlayamadım. Belki benim gözümden kaçmıştır ama tabii ki mümkün ama dünyanın e, herhalde en büyük olaylarından biri olsa gerek. Dün itibariyle söylüyorum. Ya yani 12 ayrı bölgede en az 55 kişinin ölmesine 300'den fazla bir kısmının çok ağır yaralanmasına yol açan bir olayı günün en önemli haberleri arasında görmüyor. Dünya haber ajansları ve Türkiye'deki gazeteler. Sizce kastan bir durum mu var yoksa haber değeri taşımadığından ötürü görünüyor bu haber? Tabii ki haber değeri taşımadığı için. Gazeteler artık gazeteler, medya... Böyle bir şey bakıyorum. En önemli sebebi şu aslına bakılırsa ölenlerin Iraklı olması, olayın evet. Irak'ta geçiyor olması. Irak'ta da muhtemelen bu tip olayların artık normalliğe baş normalleşmeye başladığını düşünmeleri. Hayır, her zaman normaldi. Yani mesela İşkali bu. öncesinde normal miydi peki bu tip de, bu tip şey Her zaman normaldi. Her zaman bu haber olmuyordu bu. Olmuyor da zaten suriyede olmuyor yeterince ama Irak hele hiçbir zaman olmadı. New York Times'da filan böyle bir haberin birinci sayfadan gireceğini düşünmek gülünç olur yani. Ne diyecekler? Bu ordularımızın yakın zamanda çekildiği ülke hala patlamalarla sarsılmaya devam ediyor şeklinde bir başlık atmalarını düşünüyorsun. Hayır, yorum yapmalarını haber değeri taşımıyor. Yorum bir yana haber değeri taşımıyor. Çünkü ölenler Amerikalı değil. İki Amerika, üç Amerikalı ölünce çok önemli haber tabii dünya. Neyse, bunu daha önce, daha sonra da tartışma fırsatı bulabiliriz. Evet. Ben bu haberi çok arayıp tarayarak raşa TV'den indirdim. Ee, günün bana sorarsanız en önemli haberi. Yani şeye göre de değişiyordur muhtemelen haber aldığınız kaynağı göre de değişiyordur bu durum. Mesela Russia TV'nin de aynı şekilde almadığı ama başka gazetelerin başka haber portallarının aldığı Olabilir. haberlerde görülüyor. Tabii ama burada bir tek dün benim bütün yaptığım taramada bir El Cezire'de var evet. bir de Russia TV'de var. Yani ee, onun dışında ama diğer, hem El Cezire hem Russia TV tabii ki Boston'daki patlamaları da almışlar ve koymuşlar. Buna karşılık ...ne New York Times ne de diğer gazeteler... ...ve BBC ve... ...Türkiye'deki gazetelerde... ...bu yok. Bir başka önemli olay daha var. Hatta şunu da ekleyeyim. Russia TV'nin altında okur... ...notları var ya... ...internet sitesinde okur notları... ...ilginç bir şey koymuş. Bir... ...anonim kullanıcı... ...kimsenin umurunda... ...değil diyor... Evet BBC Türkçe'de şimdi varmış ama ana büyük önemli haberler arasında yer almıyor ve üstelik de 20 ölü değil 54. Ama dün sabah saatlerinde saat 11'de vermiş. Biz açık hastayı kapattıktan hemen sonra vermişler. Ha, belki ben evet, e, evet. şimdi olabilir. E, fakat şey e, hiç kimsenin umurunda değil diyor anonim kullanıcı. Çünkü 3 Amerikalı öldü diyor. Onun dışında Iraklıların bir hayati değeri yok tabii ki. Bu da böyle zaten. Yani Irak'ta 10. yıl dönümündeyiz ve bir yoruma göre en az yüz binlerce kişi öldü. Bir başka yoruma göre de 1 milyonun üzerinde insan öldü Irak'ta. Kimin evet. numarında diyebiliriz. İkinci ve üçüncü olarak çok önemli bir haber daha var. O da Kuzey Kore'den güneye bir çok ciddi bir ultimatum var derhal bir silleme yapılacağını söylüyorlar Kuzey Kore'nin silahlı kuvvetleri yüksek komutanlığı bir ultimatom yayınlamış Güney Kore'ye ve bütün geri, şimdiye kadarki büyük çaptaki büyük ve küçük bütün hasmane hareketler için özür dilenmesini istemiş peki bu... büyük ve küçük bütün hasmane hareketler tamam bu haberi nereden aldınız peki Russia TV'den. Russia TV'den aldınız. Hı hı. Hı hı. Buyurun devam edin. Sen benim e, genel değerlendirmemde bir problem olduğunu... Hayır, düşünün. estağfurullah canım ama... E, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki durumda fazla Güney Kore'nin üzerinden okunuyormuş bu hikaye gibi geliyor. Bütün haber portalları üzerinden. Yani Kuzey'in tarafından bakan hiç kimsenin olduğunu görmedim ben yakın zamanda. Yani şöyle düşünün. Tatbikat düzenleniyor hemen sınırınızda. Ateşkesin bile muğlak olduğu bir ülke üzerinde nükleer bombalar yüklü uçaklarla beraber Amerikan uçaklarıyla beraber uçuşa kapalı bölgede uçuşlar düzenliyor. Tabi. ve tahrik de, oluyorsunuz. Yorumlardan bahsetmiyorum ama şimdi manşete geçecek haber niteliğindeki 4 olaydan bahsediyoruz. Çeşitli yerleri tarayıp günün en önemli 4 olayına bakalım dedik. Tabii. Onlardan biri de genel Rusya TV'den Kuzey Kore'nin ölümcül bir tehdit savuruyor olması. Diyor ki, bütün büyük ve küçük hasmane giriş düşmanca tavırlar için özür dilenmesi gerekiyor ve eğer herhangi bir hakaret amiz, hakaret niteliğinde bir şey gelirse Güney Korelilerden derhal askeri karşılık bulunacaktır. Savaş edeceğiz diyorlar. Bu yani ultimatum Güney Koreli Kukla grubuna Ultimatom yayınlıyoruz diyor. Yüksek komutanlık. E, Pyongyang'ın resmi haber ajansı KCNA'dan bir haber. Çok üç tane cümlesi var. Ve bütün eylemler, düşmanca eylemler için e, özür talebi ve e, iyi niyetin somut hayatta gösterilmesi, pratik hayatta bu herhangi bir diyalogun başlaması için, tartışmanın görüşmenin yapılabilmesi için temel şart budur. İyi niyet gösterisi. Ve eğer, üçüncü olarak da deniyor ki, eğer Kuzey Kore'nin yüksek haysiyetine, onuruna bir hakarete devam edilecek olursa, böylesine görülecek bir hakaret olursa, hiçbir uyarıya geçmeksizin vuracağız. Derhal misillemede bulunacağız diyorlar. Bayağı ciddi bir şey durumu. Bu da olmaz olmaz bir olay olmadı. Geçtiğimiz senelerde görülmüştü. Evet. O adalardan yapılan top atışlarıyla karşılıktı bu böyle cerrahleşmelerle görülmüştü. Ama şimdi temel korku Amerika nükleer. birleşik devletlerinden oradaki USS Fitzgerald diye bir gemisi var ve füzeyi atılacak bir füzeyi vurma kapasitesi olduğu söyleniyor. Bu askeri işlerden anlaşılamaz. Ayrıca radardan kaçan F-22 Raptor'lar da varmış. O da Okinawa'dan Japonya'daki üste kullanılmış. Rusya'da Pyongyang'ın bu provokatif ve düşmanca davranışını kabul edilmez bulmuş. Sadece diplomatik bir politik ve diplomatik bir çözüm olabilir demişler. Böyle bir gerilim durumu var. Asya'da bir başka dördüncü önemli haber de bugün için şeyi söyleyebiliriz. İran'ı. İran'da da aslında aynı bir hikaye anlatılıyor. İran nükleer tesislerine yapılacak her türlü askeri saldırının 3. Dünya Savaşı'na 3. Dünya Savaşı'na neden olacağı uyarısında bulunmuş. Yani aslında devamı da var haberin onu da okuyalım. İran Tele Devlet Televizyonu Press TV'nin haberine göre İran'ın Paris Büyükelçisi Ali Aheni ülkesinde nükleer tesisleri yapılacak her türlü saldırının 3. Dünya Savaşı'na neden olacağını savunmuş. İranlı diplomat İran'ın nükleer tesislerini yok etme hedefiyle İsrail'in yapacağı olası bir saldırı tam bir delilik olur ve kontrol edilemeyecek çok feci sonuçları beraberinde getirir demiş yani bunu yapan diplomat galiba Dünya Savaşı'nın ne olduğunu tam olarak idrak edememiş. Yani şöyle düşünün böyle bir saldırı yapılıyor. Karşılıklı böyle bir saldırılar gerçekleştiriyor. Azerbaycan'ın bunda suçu ne? Ya da Türkiye'nin tamam bazı şeyleri olduğundan bahsedebiliriz İran tarafından bakıldığında. Ya da Kırgızistan'ın suçu ne olacak? Ya da Lüksemburg'un suçu olacak? Dünya Savaşı, olacak? Dünya Savaşı denilen şey iki ya da üç ülke arasında çıkabilen bir savaş değil benim bildiğim kadarıyla tarihe bakıldığında. Görüleceği de üzere. Bunu gerçekten şimdi tartışmak gayet yerinde. Çünkü çıktıktan sonra tartışacak bir fırsatımız olmayacak. Yani evet zaten. ama bir de internetten hani o teknolojiyi kullanarak Google'a yazıp İran Üçüncü Dünya Savaşı yazdığınız zaman sadece İran'ın Paris Büyükelçisi Ali Aheni'nin demeçlerinden ziyade İran'ın oldukça üst kademelerindeki komutanlarından tutun diğer diplomatlarına kadar birçok insanın bu Dünya Savaşı söylemlerine dair ...benzer örnekler bulabilirsiniz galiba. Evet, tabii. Yani genel bir... Ama yani, ...retorik olmaya başladı İran'ın... ...dikmatlarının dilinde bu doğru, dünya savaşı. Doğru ama... E, ...hiç hafife alınmaz. Hiçbir zaman da hafife alınmamalı. Nitekim Obama'nın... ...aslında şimdi dönebiliriz ona... ...birkaç e, haber özeti daha yapıp... ...ondan sonra da bu Boston'daki patlamalar üzerinden... ...dünyanın durumunu okumaya çalışalım. E, ama Obama'nın... ...gayet ciddi... bir bu tamamen İran'a da yönelik bir şeye dönüşebilir. İran'ı vurmaya yönelik bir şeye de dönüşebilir Boston. Onun için çok tehlikeli. Yani çift taraflı bir tehdit var. Evet. Evet. Antalya'yı e, sel vurmuş bu arada. Onu da hemen söyleyelim. Bu her zaman artık neredeyse gündelik haber niteliğini aldı. Çok ciddi bir şey. Gene hava ve su olayları ve iklim olayları Antalya'da metrekareye 72 kilogram yağış düşmüş. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi 600 ev ve iş yeri su baskınına uğramış ve 300 kişi evlerinde ya da araçlarında mahsur kalmış. Neyse ki ölen yok. Çok şiddetli yağış ve her zaman artık bundan özel yoğun bakım bir hastanenin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi de su basmış yoğun bakımın durumunun ne olduğunu söylemiyorlar arkasından da Ege denizinde kuvvetli fırtına bekleniyormuş saati 90 kilometreye kadar ulaşacak bir fırtına ve Muğla'nın Ortaca ilçesinde de ...cadde ve sokaklar... ...gene göle ve derelere dönmüş... ...büyük bir... ...sular kaldırım seviyesine kadar yükselmiş... ...araç sürücüleri zor durumda kalmış... ...Amerika'da büyük bir... E, ...kar... ...yani tipi... E, ...ve kar fırtınasının görüldüğü... ...bir geç bahar... ...baharın gelmedi ...ve tekrar kışa dönülmesi... ...haberleri de var... Yani ülkenin batısını ve orta batısını çarşamba akşamına kadar etkisi altında bırakacak bir durum varmış. Evet. Bu da iklimle ilgili. Olaylar dünya genelinde her dört çocuktan birinin yetersiz beslendiği ve gizli açlık çektiği ortaya çıkmış. UNICEF'in, Birleşmiş Milletler UNICEF'in Çocuklara Yardım fonunda da Oçevele haberi bu da. Bir gizli açlık yani her dört çocuktan biri dünya üzerinde gece yatağı aç olarak giriyor. Ve hayatları boyunca da yeterli gıdayı alamadıkları için de hayatları boyunca pek çok sorunla karşı karşıya kalın kalıyorlar. Tahmin edebilecekleri gibi hem beden bedeni hem de ruhi ruh gelişmelerini tamamlayamıyorlar. İklim değişikliği ve açlık konulu bir konferans. Bu da çok önemli. İklim değişikliğine de bağlanıyormuş ve çok önemli bir açıklama yapmışlar. Gizli açlık ülkelerin geleceğini de karan, karanlığa itiyor tabii. Potansiyellerini daha sıfırdan, daha işin başından tomurucukken yok ediyor. Ve bir ülkenin refaha ulaşması için ya da kalkınması için gerekli imkanları daha baştan ortadan kaldırıyor tabii. Güney Asya ve Afrika'nın güneyinde yaygınmış, dünya genelinde yeterli beslenemeyen çocuk sayısı ne kadarmış? 165 milyon çocuk. Evet, yani... Yani, bu haberden sonra gelebilecek bir haber var. Onda da bir rakamdan bahsediliyor. Bu bu bölgelerde yaşıyormuş. 165 milyon çocuk mesela, bir yıl içinde elinizdeki kaynak 1 trilyon 753 .1> milyar dolar olursa bu 163 milyon çocuğun yeterli beslenmesine sebebiyet verebilir misiniz? Benim böyle ekonomik durumlardık yaptığım karşılaştırmalar pek mantıklı olmuyor. Size bir danış. Tüm ülüt bunu çözmen, bu sadece şeydeki, bu offshorelara kaçırılmış olan miktarın bir bölümü bile bütün bu sorunu anında çözmeye yeterli, hatta artar bile. O da 32 trilyon dolara kadar ulaşan rakamlar vardı. O 32 trilyon de. dolar. Evet. Bu Yani bu benim bahsettiğim rakam ise askeri harcamalarla alakalı. Bu askeri harcamalar da ayrı bir şey. Evet. Geçen yıl 2012 yılında 1 trilyon 753 milyar dolar ayrılmış askeri harcamalara. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Dünyası, Batı Avrupa askeri harcamalarını azaltırken Doğu Avrupa ve Çin'in harcamalarında artış Görülmüş, devam etmiş daha doğrusu. Şimdi, Şöyle bir... Bu haber de çok büyük bir e, rahatsızlık verici bir hususlar haberin ele alınış tarzında. Dolce de şimdi laf dokundurmak istemem ama bu Dolce Veli'nin haberi. Başlığı ne? Batı askeri harcamaları kısıyor diye başlığı verilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa askeri harcamalarını azaltırken Doğu Avrupa ve Çin'in harcamalardaki artış, artış devam etti harcamalarındaki tamamen doğru bu doğru. Tamam. ama bunu ön plana çıkarırsanız olay bitmiştir ne kadar azalmış Yüzde yarım azalmış 0.5'lik bir azalma olmuş peki miktar nedir Zaten sadece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanındaki bütün silah üretiminin iki katı üretiyor. Zaten bunu böyle verirseniz ha, bak ne kadar iyi Amerika Birleşik Devletleri azaltıyormuş batıda diye düşünürseniz Yanıltıcı olur. Tamam, yüzde yani. yüzde kaç demiştiniz? %0.5 oranında bir gerileme olmuş. Evet. Artış nasıl olmuş peki mesela Rusya'da, Çin'de? Artış nasıl? %5 falan Yüzde %5 oldu. yani %8 artmış mesela evet. Ukrayna'da. Çin'de %7.8 artmış. Bu büyük bir rakam değil mi? Yani ama şey ne mutmakla kıyaslandığı zaman bir anlam ifade ediyor. Karşılaştırmalı yapmak gerekiyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyanın üretiminin yüzde kırkını zaten tek başına yapıyor. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin silah üretimi bütün dünyanın yaptığından daha fazla. Şimdi onun yüzde sıfır nokta beşlik bir azalma yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Basit oranlardan bahsediyorum. Bu haber bu şekilde verilirse yanıltıcı olur. Tek demek istediğim bu. Bugün bir tuhaf medya eleştirisi günü önüne aldı ama ne yapalım ki böyle. Yani Batı askeri harcamaları kısıyor filan değil aslında. Muazzam bir miktar, 2 trilyon dolara yakın bir miktarın, 1,5 trilyondan fazla bir miktarın çok büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa tarafından üretildiği ve ihraç edildiği görünüyor. Buna karşı Ukrayna'nın harcamalarının %8 artması gayet kötü tabii ama Ukrayna zaten çok küçük bir yer tutuyor. Ya Bir de şöyle bir durum olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamalarını daha ucuz ve daha etkili silahlar üzerinden yapmaya başladı. İnsansız hava araçları gibi. Fakat Ukrayna, Çin Rusya gibi ülkeler de bu üretimi daha çok mesela Suriye gibi iç savaşın hüküm sürdüğü ülkelere satabilecek silah üretebilmek için daha ağır silahlar yapmaya başladı. Yani pahada da ağır, maddi olarak şeyde yapıda da ağır silahlar yapmaya başladı. Böyle bir farklı bir yapı da sergilemiş olabilir her iki tarafın eğer ikiye böleceksek tabii ki her iki tarafında askeri harcamaları. İkiye bölmek yanlış ama ikiye bölemeyiz. M miktarlar öyle ki sadece Amerika Birleşik Devletleri zaten geri kalanına eşit. O zaman Doğu ve Batı diye ikiye bölmek imkansız anlatabiliyor muyum? Burada bir yanıltıcı şey var. Evet bir matematiksel oran var. Evet. Yani işte medya bazen böyle yapıyor. Dolce Veli gibi gayet ciddi ve saygın bir kuruluş. Yani de, Evet, böyle. Peki bir de şeyden bahsedelim. Dünden kalma önemli bir haberimiz vardı. Direk Özçelik olayı, ama onu daha sonra verelim. İlk yarım saatten sonra, yani Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne'de üniversite öğrencisi kanser hastası Direk Özçelik'in bakanla yaşadığı olayı dün ele almıştık şimdi geri e, sosyal güvenlik kurulu Blemisin adlı ilacın Türkiye'de üretilen versiyonuna provizyon vermiş bir o haberden bahsederiz ikincisi de intiharın eşiğindeyiz mektubu yazan bir er var ve bunu yazdıktan sonra da intihar e, etti. E, hayır İntihar ettiği söyleniyor intihar ettiği söyleniyor Daha, Herkes intihar edecektir diye de uyardıktan sonra şimdi bir ailesinin ifadesi alınmış takipsizlik kararı verildikten sonra konak ordu evinde er Mehmet Acar'ın ölümü bir de bundan bahsediyoruz. Ve en önemli haberlerden bir tanesi de Ömer Hayyama ait dizeleri bir internet sitesinden paylaştı paylaşım ortamında gösterdiği için ünlü müzisyen fazla Say'a ifade kendisinin yaptığı açıklamada da 10 hapis cezası verilmiş. Bu üçünü e, hemen e, yarım saat ilk yarım saatten sonra ele alacağımız ilk üç haber de bu olmalı. Açık gazete. <gülüyor> Alan Alan Alan Alan. Alan merkez. Al merkez al merkez merkez. Açık Radyo. Evet açık radyo açık gazete ve Erkan Uğur'dan Nilüfer adlı şarkıyı dinledik. Dönmez yol adlı albümden Behçet Necati Gil bugün doğmuştu 16 Nisan 1916'da İstanbul'da doğmuş ve 13 Aralık 1979'da gene İstanbul'da vefat etmiş olan Behçet Necati Gil Türkiye'de şiirin önemli isimlerinden biri. Aynı zamanda da Edebiyat Öğretmeni Behçet Necatigil'in aynı adlı Nilüfer adlı şiirinden alınmış bir şarkıyı da dinledik. Ee, böylece günaydın dedik Behçet Bey'de. Ve devam ediyoruz şimdi Açık Radyo'da. Ee, hakikaten iç karartıcı son derece berbat haberlerle yani bu Boston maratonuyla ve doğrulanmamış olan e, henüz doğrulaması gelmemiştiyim belki de bakmamız lazım devamı da var çünkü Kennedy Kennedy kütüphanesinde. De, kütüphanesinde de birkaç patlamadan bahsediliyor ama orada ölen var, kalan var mı yok mu belli değil. Patlamaların nedeni de henüz netleşmiş değil, değilmiş. Belli değil kimse de üstlenmiş değil fakat ee, mesela BBC'de ve başka haber ajanslarında özellikle ben BBC'de gördüm böyle çok yürek paralayıcı sahneler olduğundan bahsediyor Irak'taki hiç e, patlamalarla ilgili öyle bir şeyden bahsetmezken ama 117.si yapılmış geleneksel Boston Maratonu'nda e, fi, fina, finish çizgisine kadar e, Verilirken yapılmış e, patlama görüntüsü de var birkaç kişinin de dumanlar çıktı bir, bir kişinin de yere düştüğü filan görülüyor ama bunlar amatör kameralarla çekilmiş tabi evet şu şekilde bir tasvir de var hatta BBC'nin e, Türkçe sayfasında helikopterden çekilen televizyon görüntülerinde turist ve alışveriş bölgesi olarak bilinen Back Bay e, civarındaki kaldırımlarda kan izi olduğu görülüyormuş evet şimdi bunu bu detayda veriyor ama ondan sonra Irak'taki o katliam düzeyinde Şiiler öldürdü herhalde orada ve seçim meselesi var. 12 ayrı bölgede 55 kişinin en az öldü ve ülkenin sadece 19 Mart'tan bu yana da en ...kanlı günü diye vermişler... en ...ölüm sayısını yüksek oldu... ...yani bundan önceki de 19 Mart'mış... ...şu anda bir ay önceymiş... ...yani Irak'ta tam bir cehennem... ...toplumsal çözülme... ...had da devam ediyor şiddet... ...ama onunla ilgilenilmiyor tabi... ...şimdi tabi Obama'nın açıklamalarından sonra... ...çok ciddi bazı... ...İran'a yönelik şeyler olmasından da... ...korkulabilir... Bunda yakından takip etmeliyiz. Bir yandan da işte Kuzey Kore'nin güneyi, İran'ın da bütün kendisine yapılacak vurulmaya karşı komşularını mı artık, kime yönelik tehdidi bilmiyorum. Dünya Savaşı çıkar diye kimi vuracak, İsrail'i mi vuracak? Yani bir spesifik bir şey belirtmemiş herhalde. Ama günün dört tane flash haberi var. Hatta bir beşinciyi de ekleyelim. Şimdi Fazıl Say'de meselesine geçelim o zaman da evet dünya cönünü piyanist Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılama gibi bir suçtan 10 e, ay hapis cezasına çarptırılmış Hayyamayet dizeleri twitter'da paylaştığı için ceza almış e, Say ve ifade yani bu, özgürlüğü izah etmek bile yani nasıl anlatabileceğimizi bilemiyorum ne demek bir hayal kırıklığı varmış Retweet Fazıl Say'da etmiş, evet. öyle mi bir hayal kırıklığı varmış ifade özgürlüğü açısından hayal kırıklığı yaşadım demiş ve tepkileri de gayet yoğun bir şekilde görülüyor. Yani mesela Kültür Bakanı Ömer Çelik konuşmuş sanatçıların söylediği bir sözden yargıyla muhatap olmasını istemem demiş Kültür Bakanı Ömer Çelik ama yargı karşısında hepimiz eşit durumdayız demiş böyle <gülüyor> bir açıklama yapmış yani, Ömer Hayyam'a ait olduğu iddia edilen bir e, şiirin Rubai'yi daha doğrusu e, retweet denen tekrar göndermiş ve e, bilmem fark ettiniz mi nerede Yavşak, Adi, Magazin'ce Hırsız Şaklaban varsa hepsi Allahçı diye tweet paylaşmış tabi bunların yani Türkiye'de bir yandan Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletme yolunda e, çok büyük bir mücadele e, veriliyor. Bir yandan da bunu hakikaten inanılması güç bir kararla karşı karşıyayız. Yani, e, Kültür Bakanı'nın söylediğini de anlayabilmiş değilim. Yani kanun karşısında herkesin eşit olması vurgusunu yargı, ben anlamadım daha, daha doğrusu. Yargı karşısında hepimiz Diğeri eşit. klasik bakan cümlesi de. O, e, yargı karşısında hepimiz eşit O da klasik bakan cümlesi tabii. Ama yani hangi Klişe. bir malta oturtarak söylüyor bunu? Kimse eşit olmadığımızı söylüyor mu? Burada eşitsizlik kimdir bu söz konusu. diyor. <gülüyor> diye. Ama yani bunun e, kabul edilmesi e, yani Avrupa İnsan Hakları e, sözleşmesinin tarafa olan bir ülkede... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...yargı organlarının... ...bu şekilde bir karar vermesi... ...kabul edilemez. Yani Çünkü Avrupa... ...İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadında... ...çok net olarak görüldüğü gibi... ...toplumu... ...şaşırtacak, ters gelsin... ...toplumun çoğunluğuna ters gelecek... ...hatta... hatta ...şoke edecek... ...nitelikte bile olsa... İfade özgürlüğü kesinlikle korunmalıdır, yani, kutsaldır diyor. Bir de şeyi düşündüğümüz zaman şu andaki başbakanın buna benzer bir suçtan ötürü cezaevinle kaldığını düşündüğümüz zaman olay daha da trajikleşiyor sanırım. Yani evet. şiir okudu diye e, Recep Tayyip Erdoğan da cezaevine girmişti. Yani evet. Benzer bir durum da aynı şekilde söz konusu ama... Orhan Pamuk sormuşlar yazar çok kötü ve kabul edilemeyecek bir karar demiş zaten hükümet yargı bağımsız deyip tam da işte Kültür Bakanı Ömer Çelik'in tepkisine gönderme olmuş bu istemeden bilmeyerek de olabilir. Hükümet yargı bağımsız deyip buna seyirci kalmamalı demiş Avrupa Komisyonu da Avrupa Birliği'nden de tepki gelmiş karardan endişe duyuyoruz demiş komisyon. Türkiye'den ifade özgürlüğüne tam saygı göstermesini istemiş. BBC'de say davası Türkiye'de dinin siyaset üzerindeki etkisine dair duyulan endişeyi canlandırdı demiş. Tabi bu dinin siyaset üzerindeki etkisi e, meselesi midir ayrıca tartışılır ama ifade özgürlüğüne özellikle e, yargı erkinin, yargı organının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihatlarını yakından takip etmediği aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki nereyi takip ediyor diye soracak olanlara da örnek verelim. Örneğin kuvvette muhalefet lideri Musallam el Barak kuvvetten bahsediyoruz. Emir Sabah el Ahmet el Sabah'a hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Yani, Arap coğrafyasından bu tip benzer haberler geliyor. Evet şeyde de aynı şeyi gördük ya Bahreyn'de. Bahreyn'de evet. Yani ömür boyu hapse çarptırıldı. Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir hakarete uğrattı. Şiir de o da yine aynı şekildeydi. Efendim? Mi? Şiir, şiir yazdı. Evet. O da bir edebiyatçıydı. Yani e, doğrusu gerçekten kabul edilmesi imkansız bir durum. Eğer bir hukuk devleti hukukun üstünlüğü isteniyorsa bu Fazıl Say'a Karşı girişilmiş bu şey hem de bir Twitter üzerinden. Üstelik ya e, yargı organı da e, cezayı yayın üzerinden yapıldığı için ağırlaştırmış böyle de bir durum var. Yani çok e, zorlanıyor insan. Sanığın eylemi sabit olup demiş hakim. Ulusipur hangi mahkeme? 19. Sulh Ceza Mahkemesi e, ve e, dini değerlendirme a, dini değerleri aşağılama suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmış hükmün açıklanması geri bırakılmış. Sanığın güttüğü amaç ve saik nazar alınarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alelen aşağılama suçundan 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar vermiş. Eylemi yayın yoluyla işlemiş olduğunu dikkate almış. Yani Twitter'dan e, retweet düğmesine basmış olduğu için o zaman yayın yoluyla işlemiş yani, oluyor. Yanlışlıkla da yapabilirsiniz bu retweet tuşa. Yanlışlıkla da bastığınız takdirde şey yok affedilmiyorsunuz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hayır o öyle değil. Neticesinde ortaya çıkan bir yargı kararı. Bakan Çet'in dediği gibi biraz daha modern versiyonuyla belki de. evet. yani şeriat değil değil mi doğru evet. sanığın eylemi yayın yoluyla evet. ve 12 aya çıkartmış fakat duruşmalardaki tavır ve davranışları yargılamaya yapmış olduğu katkı dikkate alınarak 6'da 1 oranında indirilmiş ve 10 ay hapis cezası ya, cezalandırılmasına hükmetmiş yani nedir Türkiye'nin önemli piyanist, dünyanın da önemli piyanist ve bestecilerinden biri. Bir e, iddiaya göre bilemeyeceğiz. Araştırmak da gerekebilir. E, o dünyanın önemli şairlerinden birinin yüzyıllar önce yaşamış, bin yıl önce, 800 yıl önce yaşamış bir şairinin bir rubayisinin internet üzerinden tekrarı beğendi düğmesine bastı diyelim. Evet beğendi 12. düğmesine beğenmiş ve kendi sayfasında aynı şekilde paylaşmış. Bunun yüzünden onay ay e, hapis cezasına çarptı. 10 ay hapis cezasına çarptılmış. Bu hüküm ertelenmiş. Açıklanmasına geri bırakılmasına e, karar verilmiş ve 5 yıl denetim süresi belirlenmiş. Yani 5 yıl boyunca Fazıl Say'a Türkiye'nin en önemli piyanistlerinden birine bir denetim durumu söz konusuymuş. Yani söylediklerini mi denetleyecekler? Neyi denetleyecekler fazla Sayın? Hangi e, hareketlerini denetleyecekler bu karara göre peki? E, Twitter hesabına bakacaklar. Zaten bunun fal için herhangi bir mahkeme kararına gerek yok ki. Yani aynı şekilde takip ettiğiniz zaman bakabiliyorsunuz. Ya bence yani bunu daha fazla tartışacak bir halimiz yok. Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından kara biz gündür çok üzücü olacak gibi bir kabul edilebilir bir tarafı olmayan bir karardır. Bunu geçelim. yani Dünya kendi... basından da tepkiler var ama. yani Mesela İtalyan haber ansa Türkiye dünyaca ünlü e, piyanisti e, cezalandırdı. Say 15 ay hapis riskiyle karşı karşı ediyor. E, evet, benzer evet. açıklamalar var. Diğer gazeteler ve haber acanslarında. Kafir müzisyen sayı 10 ay hapis cezası Döller Republika saygın bir gazete da yani BBC Türk piyanist İslam'ı aşağıladığı gerekçesiye mahkum edildi diyor o vesaire evet kabul edilebilir bir şey olmadığını tekrarlayalım bu hakikaten kaçıncı mahkeme dedik 19. Suh Ceza Mahkemesi'nde bir de müştekiler de var. Biz rencide olduk diyorlar. Ali Emre Bukalı, Orkun Şimşek ve avukatları da varmış. Bizi mahvetti bu şey diyorlar. Cezalansın diyorlar. Bizim dini değerlerimizi alt üst etti demiş. Evet. Yani Hükümün, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Beş yıl denetim süresi evet. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın dediği gibi Avrupa Birliği Türkiye'nin adı ...yetişmekte zorluk çekiyormuş. Veya Ondan, evet, evet. Onu da parantez içinde tekrar hatırlatalım. Evet. Bunu da geçelim. Bir öbür günç davaya da... ...kısaca değinelim. Bu... ...bakanla ilgili... ...gün... ...ele aldığımız... ...Sosyal Güvenlik Grup... ...Ege ...Edirne'de Üniversite Öğrencisi... ...Dilek Özçelik... Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Obayraktar'a giderek kanser hastası olduğunu ve yardım talep ediyor. İlacı ele geçirememekten şikayetçi, alamamaktan şikayetçiydi. Buna karşılık da yani bu kilit ilaçlardan biri olduğu belirtiliyor. Bilemisinin neden öyle olduğunu bilemeyeceğim ama daha önce de Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi Sosyal Güvenlik Kurumu'na provizyon başvurusunda bulunmuş. Şimdi ilaca SGK'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan provizyon verilmiş. Hastalar tarafından eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Evet böyle bir gelişme var fakat bu çevre ve şehir şehrin ellerine bırakılan kişinin yani Erdoğan Bayraktar'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yaptığı tutumu unutturamaz yani unutturması da söz konusu değil bütün olay zaten hakikaten ibretlik ve mikrokosmos diye tarif etmekten tarif etmek gerekiyor yani bu genç kız bakandan ilaç konusunda yardım istiyor bakan da cebinden sadaka verir gibi al bu parayı diyor cebine koyuyor ve çok para var orada sakın düşürme gibi inanılmaz bir kibir ve cüret gösterisi belirten laflar edip camiye namaza gidiyor o namazdayken kız orada bekliyor polislerden biri de bakıyor ki kız ısrarla tekrar konuşacak parayı da geri vereceğini hissediyor polis ve yardım edeyim diyor öneriyor bütün bunları videodan seyretmek ve ibretle izlemek mümkün da gayet incelikle meseleyi geçiştirip beklemeyi sürdürüyor ve bakanın namaz çıkışı da parayı alıp bakana iade ediyor resmen ben direnci değilim diye sonra da çözülüp ağlıyor tabi artık bunca şeye dayanamadığı için ve gazetecileri de haşlayıp gidin başımdan diye şey yani tam bir mikrokozmos haberi yani ba bakan Erdoğan'ın bile ee, Bayraktar'ın özür dilerim Bayraktar'ın bile orada neden olduğunu düşünmek, e, neden olduğunu hatırlamak belki bu olayı da o mikrokozmozun içerisinde nereye oturduğunu da gösterebilir. Trakya gezisindeydi. Ve Ergene nehrindeki o müthiş kirliliği etrafa kanser saçan kirliliğin kaldırma sözü vermek için oraya gitmişti tam olarak da. Yani burada tam bir e, biraz önce bahsettiğiniz da denk düşen bir yapıya da oturtabiliyoruz abi. Evet. Bütünüyle öyle kalseydi gerekli mi gereklemdi mi onu ayrıca da tartışmak gerekiyor. Şeyin bir parçası var. Evet şimdi ekoloji hareketleri gündemimiz var. Oradan da İsmail Atallah Çukurova bölgesindeki termik santralleri konuşacağız. Ekoloji hareketleri gündemi ...çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın İsmail Bey. Merhaba İsmail Günaydın. Bey. Çukurova bölgesindeki termik santrallerin durumu hakkında... ...bize bilgi verir misiniz lütfen? Evet yani... E... Şimdi biraz önce sizi dinliyordum. Yani e, herhalde şimdi burada 17 tane termik santral projesi var. E, 9 tanesi lisans aldı. 8-9 tanesi 7-8 tanesi lisans alma aşamasında. Bu termik santraller tamamlandığında yani büyük bir ihtimalle herhalde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan 10 binlerce insan ...kanser hastalığı için yardım isteyecek. Yani benim tahminim o. Yani Çevre Bakanı buna hazırlıklı olsun. Evet. Şimdi, onun ötesinde de... ...tabi belki de... E, ...yalnız bölge değil... ...iklim açısından da... Evet. ...akıl almaz bir noktaya ulaşmış olacağız. Gerçekten yani. öyle. Zaten şey olarak... E, ...şimdi önümde benim bir rakam var. Yani 1990 yılında... 188 milyon ton olan Türkiye'deki sera gazı emisyonu 2011 yılında 422 milyon tona yükselmiş. Bunun %70 enerji sektörüne ait. Şimdi burada özellikle bu termik santraller bu sera gazı emisyonlarında çok etkili bir termik santral... Sadece tek bir termik santral 2 milyon otomobilin yaydığı sere gazına eş değer sere gazı üretiyor. Ve zehirli gaz saçıyor. Yani burada e, şimdi tabii bizim burada Adana'da özellikle Adana, Çukurova yani Adana, Mersin, Hatay bölgesinde yan yana sıralı 17-18 tane termik santral projesi var. Bizim burada bir tane de deneyimimiz var. Yani burada bir su, kurulu su gözü termik santrali var. Şimdi sadece bir su gözü termik santrali günde 5 milyon ton Denizden soğutma suyu çekiyor. Yılda 3,5 milyon ton kömür yakıyor. 2 milyon otomobile ürettiği sera gazına, zehirli gazı eşdeğer sere gazı üretiyor. Ve yanındaki Su Gözü Köyü'nde bir yıl içerisinde 200 tane sakat kuzu doğmuş. 26 tane sakat kuzağı doğmuş. Yani artık bu zehirli gazların sülfürik asiste dönüşerek toprağın üzerine düşmesi, hayvanların bu suyu içmesi, buradan beslenmesi sonucunda hayvanların genetiği bozuldu. Yani bu 17 tane termik santral projesi burada inanılmaz zehret verici bir şey. Yani artık ben bunları anlatacak bir kelime bir şey bulamıyorum. Yani gerçekten hani çok ciddi söylüyorum. Bu bölgede 5 yıl sonra, 3-5 yıl sonra 10 binlerce insan, belki 100 binlerce insan kanser olacak. Yani sadece bu bölgedeki değil Çünkü burası Çukurova bölgesi Türkiye'nin buğday deposu. Yani buradaki zehirli topraklardan üretilmiş buğdaydan yapılma ekmeği hepimiz yiyeceğiz. Siz İstanbul'da yiyeceksiniz. Birisi yani Çevre Bakanı Ankara'da yiyecek. Başka birisi İzmir diyecek vesaire. Yani böyle sıkıntılı bir durum var burada. Ee, ve yani giriş hak çok kötü gerçekten. Bu kömür yakıtlı değil mi termik santraller? Evet bunların çoğunluğu kömür yakıtlı. Bir kısmı da doğal, doğal gazlı ama doğal gazlı da hemen hemen kömürün yakın eş değerli bir e, şey veriyor. E, sıkıntı yaratıyor. Evet. Şimdi benim bir de burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Yani bağlantısını kurmak istediğim. Şimdi bizim bir termik santralinin kurulu olduğu bölgede de yani mesela Akkuyu'da işte nükleer santralin kurulu olduğu, kurulacak olduğu yerde de gittiğimizde hep karşılaştığımız bir sorun var. Yani Akkuyu'da nükleer özellikle mesela bir gün Akkuyu'ya gitmiştik nükleer santrallerle ilgili bilgilendirme çalışmasına. Orada işte arkadaşlarımız anlattılar yani nükleer santrallerinin kurulu olduğu yerde hani 100 kilometre çapında insanlarda kan kanseri vakalarının 30 kat 50 kat attığını vesaire. Oradaki çocuklardan biri, genç çocuklardan birisi dedi ki abi dedi yani Aç öleceğim ve tok öldürürüm daha iyi dedi. Yani bizim burada belki başka bölgelerde rastlanmayacak derecede büyük bir yıkımın önündeki en büyük engelimiz halktaki işsizlik, açlık, yoksulluk. Yani burada böyle bir sıkıntı var. Şimdi yine bir şeyle örneklemeyle devam edeceğim. Şimdi tufan meyliyle ilgili de tufan meylinde mesela enerji şirketinin kurduğu yani kuracağı bir termik santralin inşaatı devam ediyor. Biz bununla ilgili 2011 Nisan ayında gitmiştik. Orada miting yapmıştık. Halk karşıydı. Tufanbeyli Termik Santrali'ne. Sonra birden şirket e, dönümü 2 milyardan toprağa, tarlaya dönümünü 12 milyar lira verince birden <gülüyor> halk e, geri durmaya başladı. Şimdi 2012 Kasım ayında Tufanbeyli'de termik santralin kurulacağı yerdeki 3 köy halkı spontane bir şekilde kendiliğinden toplandı. Gidip Tufanbeyli Enerjisi Termik Santral şantiyesini bastı. Ve şirket bunu örtbas etmeye çalıştı Ondan sonra söylebi de neydi biliyor musunuz Yani 300 kişi hani niye enerji termik santral şantiyesine basıyor Hani insanın aklına ilk olarak şey geliyor Ya işte sen benim çocuğumu gideceksin Geleceğimi bitireceksin Beni kanser edeceksin diye halk böyle bir tepki gösterecekmiş gibi düşünüyorsunuz Ama gerçekte de öyle değil İnşallah enerjisa, Evet iş almadığı için aynen öyle. Çünkü enerji Termik Santrali yani buradaki bu bölgedeki bütün termik santrallerin yaptığı gibi halka işte bin kişi iş alacağız, iki bin kişiye işe alacağız diye yalan attı. Ondan sonra da bunlar gerçekleşmeyince bir de dışarıdan üstüne üstlük kırk tane başka bir yerden işçi getirince şirket halk kendiliğinden gidip termik santral şantiyesini bastı, yaktı, yıktı. Çalışanları dövdü. Çalışanları Tufanbeyli'ye kaçtılar. Oradan Kayseri'ye kaçtılar. Yani böyle bir sıkıntılı durum var. Evet, tepki bu göstermekte da, de çok haksız değiller çünkü dediğiniz gibi de şirket aslında doğruları söylememiş, bir periz yalan söylemiş. İş zaten ee, burada yani burada şöyle bir şey var. Burada bütün şirketler bu yalanları söylüyor. Evet. Yani mesela hani işte biraz önce bahsettiğim Filyurt Termik Santrali yanındaki su gözü köyünde Yani artık hayvanlar sakat doğuyor, yani her evde bir kanser vakası var. İnsanların tepki göstermesi gerekiyor ama halk yoksul olduğu için işte geçtiğimiz günlerde İki tane üst üste iki ayrı şirketin daha Su Gözü Termik Santrali'nin yanında yani böyle birkaç kilometre arayla kurulmak üzere iki ayrı şirketin daha termik santrallerin çet toplantıları oldu. Ve halk yine gitti dinledi. Yani onlar da yine yalan attılar. Şöyle izin aldık yani işte uydurmasyon çet ee, süreçlerini bütün izinlerini almış gibi ee, sunuyorlar. Yani halka yalan söyleyebilmek için. Ondan sonra halk da gitti dinledi. Ondan sonra da yani böyle bir sıkıntılı bir süreç var. Burada hemen şunu da belirteyim. Mesela bizim 2006 yılında Türkiye Avrupa Birliği'ne 100 kısa alanda yaşayan ve çiftçilikte istihdam edilen nüfusunu yüzde %8'e indirmeyi taahhüt etti 10 yılda. Yani bu 25 milyondan 5 milyona indirmeyi taahhüt olarak tekabül ediyor. Şimdi önümde yine ziraat mühendisleri odasının raporu var. Ziraat Mühendisler Odası'nın raporuna göre 2000 yılında tarımda istihdam edilen nüfusumuz %36 iken 2012 sonunda %24,5'a düşmüş. Yani burada böyle acayip kurgulanmış bir şey var. Yani ilk önce bu Avrupa Birliği sürecinde biz e, kırsal anlaya yaşayan çiftçimizi yoksullaştırdık. Yoksullaştırdıktan sonra da arkasından bu şirketlerin halka yalan söyleyebileceği bir pozisyon yaratıldı. Ve bu pozisyona inatıldıktan sonra da şimdi halk isteğini iyi bir Özellikle bizim Çukurova bölgesinde biz bunun örneklerini çok görüyoruz. Yani e, böyle bir durum var. Evet. Bunu da, süreyi bitirdik maalesef ama e, bunu e, takibe devam edeceğiz sayenizde de çok teşekkürler maalesef. teşekkür ederim. Gidelim. Sağ olun. iyi günler. İyi günler. Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Kase. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. at last is dead. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Evet. İngiltere'deki şu anda bir numaralı listelerde bir numaralı olan şarkıyı da dinleyerek başlayalım dedik. Wizard of Oz büyücüsü müzikalinden, Ding Dong The Witch Is Dead yani Ding Dong büyücü öldü. Cadı. Cadı öldü. Cadı öldü şarkısını bir numara yükselmiş. Margaret Thatcher'ın yarın yapılacak. Cenaze töreninin önünde e, kutlama törenleri de yapılıyor nihayet öldü diye. Bunu konuşalım demiştik. Evet bu e, dinlediğimiz İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden kalma bir e, müzikal komedi. E, ve birdenbire e, ünlenmesinde tabii şeyin de etkisi oldu... E, BBC Radyosu'nun bir programı var BBC 2'nin yanılmıyorsa o haftanın en fazla dinlenen veya satılan dinlenen internetten indirilen 10 şarkısını haftanın sonunda yayınlıyor. Bu The Witch Is kısa bir şarkı aslında. BBC e, yöneticisi e, bu Margaret Thatcher'ın anısına ölmüş kişinin arkasından olmaz falan deyip biraz da muhafazakarlığın baskısıyla yayınlamama kararı aldı. Ve bu olay oldu birdenbire BBC'nin böyle bir karar alması. En sonunda BBC'de yayınlamak zorunda kaldı geç bir saatte e, bunu. E, tabii böyle yapınca BBC daha da fazla ...inat olsun diye herkes seveni sevmeyeni bu şarkıyı çalar hale geldi. Pazar günü tarafalga Meydanında dün gene saat akşam altı saat altı sıralarında düzenlenen kutlama törenleri, öldüğün yani bir kişinin ölümünü kutlandığının ben ilk defa şahit oluyorum. Bilmiyorum Ömer sen gördün mü? E, e, hayır ben de görmedim ama bekleniyordu bu yani. Evet tabi burada e, bir şey tepkisi de var. Yani İngiltere'de böyle bir e, ciddi e, geniş e, bir kutlama türeni furyasının e, olmasının e, bir nedeni de e, devlet türeni yapılıyor olması. Buna karşı tepki e, olduğu için e, böyle kutlamalar var. E, şu Hatta şunu söyleyeyim. Bu İran'ın e, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu ki Margaret Thatcher'ı bir numaralı düşman ilan etmişti, hatırlayacaksınız 1980'lerde. İran'ın eski başkanı, silahlı kanadının başkanı, şimdi Kuzey İrlanda hükümeti eş başkanı konumunda olan Martin McInnes dün artık İrlanda'da İran sempatizanlarının Margaret Thatcher'ın ölümüyle ilgili e, bu kutlama taşkınlığına son vermeleri de e, insanlık gereğidir. Biraz saygı gereğidir. Demek ihtiyacını duydu. E, bir kutlama patlaması var ama dediğim gibi bu kutlama patlamasının nedeni e, Margaret Tatcher'e niye devlet töreni yapılıyor e, tartışması. Bu e, iki üç gün önce e, giderek arttı. Devlet töreni kararı verildiği zaman Tabi şimdi her şey de ilginç. Margaret Thatcher'ın e, devlet töreninin kod adı e, True Blue. Yani süzünün evi sadık değil mi? Öyle çevireceğiz. Evet, bir de Blue Britanya'nın da rengi olarak kabul ediliyor. Yani İkisi, iki anlamı var. Gerçek abi. Britanyalı, işte Britanya'nın tem, demir leydisi, temsil ediyor filan diye bütün dünyadaki devlet başkanlarını da bu törene katılmaya davet ettiler. Yani çok işte zaten bütün işçi partili olsun, muhafazakar partiler <gülüyor> olsun herkes o kadının tilmizi olarak geçiyor. Şimdi şunu hatırlatmaya, hatırlatalım. Türkiye'de iki dinleyicilerimiz bu detayı bilmezler. İngiltere'de başbakanların vefatında devlet töreni yapılmaz. Evet. Yegane yapılmış devlet töreni, yani bir başbakan için yapılmış devlet töreni Churchill'in ölümündeki 1965'teki devlet töreni. Devlet töreni İngiltere'de kral veya kraliçe veya kral hane, krali, kraliyet hanedanının önde gelen e, kişileri ama kral ve kraliçe için yapılır. Tartışma da zaten niçin Margaret Thatcher devlet töreni yapılıyor e, tartışmasın? İki nedeni var tartışmanın. Birincisi örneğin e, dün evvelsi gün <gülüyor> gene e, parlamentodaki tartışmalarda e, işçi partili bir milletvekilinin e, söylediği şeydi. Galloway'ın şey diyor, Harold Wilson Margaret Thatcher'dan daha fazla seçim kazanmış bir başbakandı. Dört defa seçim kazanmıştı Harold Wilson diyor. Onun ölümünde hiç böyle devlet töreni yapılmadı. Veyahut İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün sosyal devleti, İngiliz, İngiltere, İngiltere yapan, II. Dünya Savaşı'nda ayağa kalkan o sosyal devleti savaşın yaralarını saran devleti hükümeti devleti yaratan hükümetin başkanı Clement Attlee ki işte İngiltere'nin yeni İngiltere'nin kurucu başbakanı adlandırılır O da öldüğünde böyle bir devlet töreni yapılmamıştı. Churchill öldüğünde devlet töreni yapıldı. Şimdi Margaret Thatcher öldüğünde ikinci kez yani 65'te bir devlet töreni Churchill için yapılmıştı. Şimdi Margaret Thatcher için yapılıyor diyor ama burada da birbirini karıştırmamak gerekir diyor. Birkaç yerde bunu e, okudum, gördüm. Çünkü diyor, Churchill e, ülkeyi birleştirmişti. Margaret Thatcher ise ülkeyi böldü. Bu Margaret Thatcher ülkeyi böldü tabiri e, bu eleştiriler sırasında çok rastlanan bir tabir. Ama ülkeyi böldü derken aman yanlış anlamasın e, dinleyicilerimiz. Ülkeyi fiziki anlamda daha sonra Tony Blair döneminde olduğu gibi e, İskoçya özellikle Kuzey İrlanda'ya, Galler'e özellikle vererek falan bölmedi. Hiç böyle şeyleri yapmadı Margaret Thatcher. Margaret Thatcher'ınki e, ülkeyi sosyal olarak zengin, yoksul e, emekçiler, e, alt kesim emekçiler, mavi yakalılar ve üst kesim... E, Elitler... <gülüyor> Elitler olarak e, böldüğü e, düşünülüyor ki bu tabii ki bunun en büyük simgesi de e, bugün e, işte cuma öldüğünden beri e, her gece e, publarında kutlama ö, ölümü kutlanan Margaret Thatcher'ın e, Güney Galler bölgesi yani o meşhur 1984-85 maden işçileri e, grevlerinin o Sınıf savaşının en somut belki de yakın tarihte fiziki biçimde gördüğümüz 19. yüzyıldaki türünden bir sınıf savaşı manzaralarının fiziki biçimde gördüğümüz İngiltere açısından söylüyorum en, en, en son örneklerinden bir tanesidir. Evet yani ben de şeyi de ekleyeyim müsaade edersen yani Churchill'in e, ardından devlet düğünü yapılması tabii bir de başka bir önemi de var. Çünkü nazi istilasına karşı ülkeyi bütünleştirip karşı koymasında önemli rolü olmuş olan bir lider. Yoksa eğer zaten öyle yapmasaydı muhtemelen İngiltere'de bugün Almanca konuşuluyor olacaktı. Ve bütün dünyada da hepimiz Almanca konuşuyor olacaktık. O açıdan önemli bir şey bu. Tabii tabii tabii. Zaten <gülüyor> Churchill'den önce de. Onu da belirtmeyi unutmuştum. Churchill'den önce de 100 yıldan beri ölümünden devlet düzenlenen yegane milletvekiliydi e, diyor. E, Galloway Churchill için. Yani Churchill'den önce 1860'lardan beri e, bir milletvekilinin dolayısıyla bir başbakanın ölümünde sonra devlet töreninin düzenlenmediğini söylüyor ki dediğin gibi Churchill o, o açıdan, o açıdan e, son derece e, tabii ki önemli bir e, figürdü ki unutmayalım Churchill bu 2. E, e, Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin e, İngiltere'nin e, o direnişinin o kadrimli direnişinin e, figürü olan Churchill savaştan birkaç yıl sonra savaştan hemen sonra Paldır küldü. Seçimi kaybetti, seçimi kaybetti. Biz kaybettik. kazanmıştı hatırlarsınız. Evet. Peki bir de şeyi de söylemek lazım burada. Şimdi ölü ölünün arkasından kötü konuşulmaz filan iyi de yani Margaret Thatcher Toplum yoktur deyip aslında başka alternatif yoktur neoliberal politikaların diye. Renginler yoksulları ezecektir. Çaresi yoktur bunun anlamına gelen. There is no alternative ya da Tina diye kısaltılıyor o meseleden başlayarak. işte Pinochet dünyanın en kanlı diktatörlerinden biri olan Pinochet'i... E, savunan ve ona e, yardımcı olan bunu bir demokrasi kahramanı gösteren e, aynı zamanda Mandela'yı da terörist olarak e, Güney Afrika'nın kurtuluşunun önemli simalarından birisi yani e, Mandela'yı şey yapan bir, biri yani Körfez Savaşı'na da soktu e, e, 2003 Irak istilasının baş şehidi Saddam Hüseyin'in Gaddar Saddam Hüseyin'in yardımcısı ve İndonezya diktatörü General Suharto'nun da en yakın dostumuz diye hitap eden birisiydi. Yani burada bugünkü kutlamalar Britanya'da Thatcher'ın hala verdiği büyük zarar yani politik mirasından dolayı aslında bu hırs özelleştirme evet, toplumu tabii. çökertmekten. ...dolayı yapılıyor. Neden? Şimdi, şimdi bu kutlamalar konusunda yalnız muhafazakarlar... ...iki gün önce Muhafazakar Parti... ...ilginç bir iddiada bulundu. Ve İşçi Partisi'ne yönelik olarak dedi ki... ...şimdi siz... ...çünkü İşçi Partisi lideri Miliband... ...ilginç bir konuşma yapmıştı... ...kameranın ardından... ...mecliste kamerandan önce pardon ikisi yani iki parti lideri e, mecliste e, konuşma yaptılar e, geçen hafta e, ve orada Milliband çok e, ince o İngiliz ümuruyla e, da karışmış biçimde İngiliz e, zerafetiyle de karışmış biçimde. Thatcher'ın e, tabii ki önemli bir şahsiyet olduğunu İngiltere'yi ...tamamen değiştiren bir şahsiyet olduğunu söyledi ama bu değişimin her zaman iyi anlama gelmediğini ve çok felaketin ve kötünün de e, simgesi olduğunu çoğu insan için e, söyledi. Fakat ardından bu devlet treni konusunda muhafazakarlar dediler ki e, burada bizim bir kabahatimiz yok çünkü İşçi Partisi... E, Tony Blair'den sonra İççi Partisi Başbakanı olan, İççi Partisi'nden başbakan olan Gordon Brown döneminde 2008'de bu devlet töreni kararı alınmıştı. Margaret Thatcher öldüğünde devlet töreni yapılması kararı alınmıştı dediler. Bunu da İççi Partiler yalanlayamadı doğrusu. Şimdi bu ilginç bir şey çünkü Gordon Brown'ın 2008'de böyle bir karar alması, İççi Partisi'nin içinde böyle bir tepkinin de olduğunu bilerek böyle karar alması aslında biraz... Tabi bu Tony Blair döneminin e, e, bir tür e, e, Thatcher e, zihniyetinin diyelim hem çok yıkıcı sonuçlarını telafi etmek, e, onları e, değiştirmek, onları karşılamak, telafi etmek ama aynı zamanda Thatcher'ın başlattığı dönüşüm dalgasında sürdürme amacı taşıyan bir politik olduğunu daha açık gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum Thatcher inanılmaz bir İngiltere'de değişim gerçekleştirdi. Yani bu değişim e, bir e, İngiltere'nin önemli bir, e, Britanya'nın önemli bir kesimi için e, bir daha eski e, yaşamaktan zevk aldıkları içinde huzur buldukları İngiltere'yi e, kesin biçimde kaybetmeleri anlamına geliyordu ve tepkileri o yüzden bugün çok büyük bu e, emekçi kesiminin e, özellikle küçük ücretliler, daha gelirli İngiliz İngilizlerin. Fakat diğer taraftan o yeni eritler, bu yeni burjuvazi onlar açısından da Thatcher işte o eski kapalı, şimdi hem muhafazakar bir lider Thatcher ama aynı zamanda İngiltere'nin o muhafazakar kapalılıktan çıkışının da temsilcisi oluyor kendisine rağmen diyelim evet, bu nedenden dolayı. Ee, ve e, ve dediğin gibi bir tarafıyla e, ultraliberal yani e, iktisat politikaları açısından ultraliberal e, topluma bakış açısından bir 19. yüzyıl muhafazakarının veya liberalinin ama daha çok muhafazakarının e, o sınıf şeyini bakışını bütünüyle içinde taşıyan ve kendisi de alt sınıf veya orta sınıftan geldiği için de bunu hiçbir kompleks taşımadan taşıyan, ilginç olan o zaten. Yani bir e, mavi kanlı üst asılzade sınıfından gelse belki bu kadar fütursuzca e, bir sınıf tavrını, üst sınıf tavrını sergileyemezdi herhalde. E, kendisinin bir bakkalın kızı olmasının getirdiği toplumsal meşruiyete, konum meşruiyete dayanarak e, bir e, sınıf gerçek anlamda bir sınıf e, politikasını e, uyguladı. Tabii ki e, 1970'ler sonrası e, İngiltere'si de bu açıdan e, Türkiye ile karşılaştırma yapmak e, başka ülkelerle de belki ama özellikle Türkiye ile karşılaştırma yapmak da e, çok yanlış değil. 1970'ler sonrasının son, e, ikinci yarısında İngiltere'si de gerçekten tıkanmış bir İktisadi olarak, siyasal olarak tıkanmış ve şaşkınlık içinde bir e, idi. Yani 1970'lerin İngiltere'si o büyük şahsını kaybetmiş. Hatırlayacaksın e, Ömer, biz o zaman daha üniversitedeyken e, İngiltere'nin 1970'ler İngiltere'si daha çok çöküş halinde. Sanayisi çökmüş, yurt dışına e, Yurtdışındaki o hı hı. E, prestijini büyük ölçüde yitirmiş e, bir şaşkınlık içinde bir ülke e, görünümü arz ediyordu. Tabii bu e, Margaret Thatcher'ın e, o demir politikasının e, ülke içinde e, onay bulmasına yol açtı. Çünkü Margaret Thatcher'ı e, bir diktatörlük rejimiyle yani 1980'de bizde olduğu gibi arkasından işte özel izin falan bir diktatörlük rejimi bir e, darbeyle değil Sonuçta İngiliz e, halkının oylarını üç defa olarak evet. e, politikasını yürüttü. O da tabii izah edilmesi gereken bir şey. Evet şüphesiz. Ama yani mesela iki şey sorayım ben de. E, birisi bu Obama'nın, Başkan Obama'nın Amerika'dan e, dünya en büyük özgürlük ve libertarlık şeylerinden birinin şampiyonunu kaybetti. Özgürlük ve liberal kahramanlarından birini ve Amerika'da gerçek bir dostunu kaybetti derken herhalde ikinci kısmı doğru Amerika'nın çok dümem suyunda Irak savaşına da işgaline de katıldı zaten ama e, Thatcher'ın izinden giderek herhalde Thatcher dünyanın e, büyük özgürlük şampiyonlarından biri olarak anılmayacaktır diye. Kesinlikle anılmayacak hatta Thatcher'ın e, devamcısı olan e, Muhafazakar Parti. Thatcher'ın önemli bu eşcinsellerle ilgili önemli katı muhafazakar bir e, yasalarını muhafazakarların e, kendisi geçenlerde değiştirdiler. Evet yani bu özgürlük şampiyonu dediğimiz kadın aslında e, sosyal anlamda gerçek bir muhafazakardı ve otoriterdi ve özgürlüklerin önünü açan herhangi bir sadece girişim özgürlüğü dışında. Evet. Bence, kanlı, onu... evet bir de kanlı diktatörlülerin yani dünyanın en kanlı diktatörlerinin yanında sürekli istikrarlı şekilde yer alan biri. Peki bir de bir siyasi lider öldüğü zaman hiç eleştiri getirilmeyecek sadece tören ve övgü yapılacaktır diyen anlayış nasıl olabiliyor? Yani şimdi mesela Allah gecinden versin Kenan Evren Vefat ettiği zaman e, onun ölümün ölümüne sebep olduğu ya, yaktığı, yok ettiği binlerce aile var onlar e, rahat üzü, üzülecek üzülmeleri mi gerekiyor onların yani nasıl düşüneceğiz? Herhalde eleştirilerimizi zaten Kenan Evren'in ölmesini beklemeden e, yapmamız lazım bir kere. Ama sevinmelerini de herhalde anlayışla evet. karşılayabiliriz. Evet, bizim Türkiye'nin toplumsal kültüründe ölenin arkasından pek fazla kötü konuşulmaz biliyorsun. İngiltere'de şeyde de pek öyledir. Katolik dünyasında da genellikle evet, öyle evet. çok fazla konuşulmaz. Ama protestan dünyasında bu, bu daha az tabu ve biraz da bunun da etkisi var zannediyorum. Biz de tabii burası daha az dini bir toplum. Dolayısıyla o dini ahlakın e, gerekleri daha az uygulanıyor. Bir de İngiliz e, yani din, dinsel e, gereklerinde Anglo-Sakson gereklerinde şeyinde, kilisesinde anglikan kilisesinde e, böyle bir e, şey var mı, gelenek var mı bilmiyorum ama e, bizdeki şey geleneği e, ölenin arkasından artık e, kötü konuşulmaz geleneği e, tabi biraz dilimizi bu konuda e, tutuyor i̇yi, evet, e, ama, iyi bilirdik diyeceğim yani. evet, imam da bir soruyor nasıl bilirdiniz diye bu cevap da saklıdır herhalde fakat burada çok ilginç bir şey var mesela Hugo Chavez öldüğünde geçen ay evet. mes mesela e, ta, e, hem de liberal özellikleriyle ön plana çıkan The Guardian gazetesi şöyle veriyor haberi onun bir haydut ve şarlatan olarak nefret eden milyonlar içinde hem yüksek sesle ya da gizliden gizliye defolup gitti diye sevinecekleri bir durum diye de yazıldığını görüyorum şimdi bunun niçin felçer içinde kullanılmasın ki evet ama Guardian bu bunu felçer için sayfalar dolusu yaptı evet iki gün önce Guardian çok hoş bir ilave yayınladı Adı King Ironside ve bir e, masal, e, masalın e, kahramanı 8 sayfalık bir ilave bu. Masalın kahramanı işte bu meşhur e, Margaret Thatcher, bir 18. 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. Ve hakikaten e, yerden yere vurup bunu bir, e, bir şövalye, işte Ironside, şey, demir... E, Demir yürek gibi. Ve evet. ee, yerden yere vuran ve sonunda da sonunda da şey yapan halkın isyanıyla devrilen bir eski zaman şövalyesi olarak şey yap hicreden bir sekiz sayfalık çok çok veçice evet. güzel yapılmış bir ilave yayınladı. Şeydeki Guardia'nın ton, tonu e, Margaret Thatcher'ın e, bilançosunun e, toplum açısından, İngiltere açısından e, bir e, olumsuzluklar hanesinin yüksek olduğu yönünde, yani aşağı yukarı altı günden beri Guardia'nın yarısı diyebilirim. E, Thatcher'a ayrılmış durumda. Ve bu şey konusunu da muhafaza işçi partililerin, e, Thatcher'ın e, böyle bir kadının Böyle bir siyasal lideri devlet töreni yapılmasının İngiliz halkına e, hakaret demiyorlar ama İngiliz halkını aşağılamaktır gibi evet. kullandığı argümanlara çok geniş yer veriyor e, Guardian bu açıdan. Yani bir gazeteci de şey yazmıştı çok keskin bir eleştiri yazısı yazmıştı ve sevindiğiniz haklamıyordu İngiliz ve dünya halklarına yaptığı kötülüklerden dolayı son cümlesi şey adın adını unuttum yazarın şimdi ama son cümlesi şeydi. Rest in peace derler ya. Ya huzur evet. içinde, nur içinde yatsın. O da kar içinde yatsın. Rest in peace evet, diye. Evet, şey. evet, evet. Evet, kar içinde yatsın. Evet. <gülüyor> Güzeldi evet. yani. Kendisi zenginleşmedi gerçi Margaret Thatcher'ın e, bu son ortaya dökülen zengin e, siyasetçiler furyası içinde herhalde Margaret Tecrü e, şey yapmayacağız, almayacağız. Çünkü öyle bir e, büyük serveti olan falan bir e, siyasetçi olmadı e, o cephesiyle hala küçük bir e, şey ile yaşayan e, milletvekili maaşı. Çünkü 1950'lerden itibaren hep milletvekilliği yapmış birisi, kendisi kimyacı. <Gülüyor> o tarafında dikkate almak lazım evet, yani İngiltere'nin 1945 sonrasının kadının ön plana siyasette ve toplumsal yaşamında kadının ön plana çıkmasında önce olanlardan bir tanesi ilk milletvekili olmuş ilk başbakan kadın başbakan olmuş bölgesine ilk kadın milletvekili olmuş bir, bir şahsiyet yani şahsiyet olduğuna hiç şüphe yok da tabii bu şahsiyetin şahsiyetin Zenginleri seven e, yoksulları yoksulluklarından kendilerini mesul kılan bir e, zihniyetin temsilcisi olması e, insana tek sempatik gelmiyor. Evet, Özal'ı da hatırlatmıyor değil. Ben zenginleri severim diyen. diyen. E, evet, evet, e, Özal'dan daha tabii e, katı, Özal'dan daha belki konumu itibariyle. Çünkü Özal'ın katı olmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü katı <gülüyor> olma işlevini e, askerler görüyorlardı zaten. O evet. ise daha babacan gözükebilirdi. Eteci'nin evet. yanında o kötü e, katı... E, Acımasız rolünü oynayacak başka birisi olmadığı için Tevfik belki hem Kenan Evren hem Turgut Özel olmak zorundaydı. Evet. İlginç. Peki burada bırakabiliriz herhalde. Peki ilgililer. Iyi, i̇yi günler, teşekkür ederiz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gazete. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Merhabalar Güven Bey Merhaba Mehmet Bey Merhaba Güven Bey Can Merhabalar Evet bugünkü Açık Bilinçte Biraz sizin oralardan da imtihanlarda kopyadan geçip internet üzerindeki hayatın gizliliği ve bunların ihlali gibi bir konuya biraz gireceğiz. Öyle anlıyorum. Öyle yapalım. Bu bu civarda aslında büyük bir sarsıntı yaratan bir haber patladı 3 hafta kadar önce. Harvard Üniversitesi'ndeki en Tepedeki dekan Daha aşağı seviyelerdeki Dekanların elektronik Posta hesaplarını Gizlice aratmış Sonra da kimseye Söylememiş bu daha 6 ay önce Olmuş bir olay Bir şekilde sızdı Bu civarın En büyük gazetesi Boston Alanının işte bu Boston Globe isimli Gazetedir orada çıktı daha çıkmadan aslında hemen diğer gazeteler haber aldı bana falan da telefon geldi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz filan diye böyle New York Times'a çıktı işte okulun gazetesinde filan o gün bugündür sarsıntı sürüyor ben şey diye düşündüm bu aslında daha genel olarak dijital dünya yani yeni bir dünya aslında ile karşı karşıyayız analog dünya ...bir şekilde gözgede kalıyor... ...dijital dünya e, öne geçiyor... E, ...bu Harvard hikayesinden... ...bugün bahsedelim fakat... ...sonra bunu bir tema olarak belki birkaç hafta daha... ...sürdürürüz özellikle... ...yani mesela dijital analog ayrımı... ...nedir, bir şeyin dijital olması... ...nedir, bu teknoloji... ...dijital teknoloji niye... ...böyle bu kadar... E, ...öne çıkar oldu... E, ...bunu gerçekleştiren diğer teknolojiler nedir? Bir de gelecekte bizi ne bekliyor? Yani e, bu konuda bir sürü aslında e, ilginç e, yeni bulgu var. E, mesela bu big data e, denilen bir sorun var. E, i̇şte büyük data falan ya da büyük veri diye herhalde çevirmek lazım. E, özellikle öyle söylüyorlar. Çünkü büyük birader... Terimine atış yapıyor bir yandan hatırlayacaksınız Orwell'in evet. romanı 1984. Orwell bu romanı 1949'da yazmış ve 35 sene sonrasını görmeye ya da ön görmeye çalışıyor. Yine hatırlayacaksınız orada işte bir hipotetik. E, kurgusal bir e, ülkeden bahsediyor Oşini'ye diye. Bunun da tepesinde oturan bir diktatör var ve herkesi e, izliyor, gözlüyor. Herkes gözlem altında. E, şimdi e, Orwell'in düşündüğü gibi olmadı. Yani 1984 geldi geçti. İşte şimdi geldik ondan bir 30 sene daha yaklaşık geçmiş vaziyette. Fakat e, Orwell'in öngöremediği şekilde aslında bir izlenme ve gözlenme e, durumu söz konusu ve giderek de aslında artan bir şekilde oluyor. E, Big Data'da da biraz buna aslında e, akseden bir terim. E, bir sürü dijital dünya e, teknolojileri sayesinde analog dünyada toplayamayacağımız dataları çok kolay bir şekilde toplamak mümkün. E, nasıl? Yani mesela ve analog dünyadan kastım işte insanların birbirine mektup ve kartpostal atarak, yazarak e, iletişim kurdukları bir dünyaydı. Siz bu dünyada herkesin herkese yazdığı bütün mektupları arayayım tarayayım içinde ne tür bilgiler var bunları e, kataloglayayım, kategorize edeyim ve buna göre işte bir hareket planı belirleyeyim deseniz. Büyük ihtimalle yapamazdınız çünkü bir kere e, o kadar e, o kadar işi becerecek insan bulamazdınız. E, bunu gizlice yapmanın e, imkanı olmazdı filan. Dijital dünyada böyle şeyleri yapmak çok kolay. Yani elektronik postayı mesela e, kontrol edeyim kim kime ne yazıyor e, ve de e, mesela bugün pazartesi e, salı çarşamba günleri içinde Elektronik postada Bütün dünyada işte şu kelime Kaç defa geçmiş diye Bakayım derseniz bunu Dakikalar içinde aslında Bilmeniz bulmanız mümkün Buna Data mining deniyor Bu ve buna benzer bir sürü başka Uygulama daha var Data madenciliği Yani böyle büyük bir Data madeninin içinde Bilgisayarlar aracılığıyla Arama yaptırıyorsunuz ve çeşitli şekiller, kalıplar, e, kelimeler, e, cümleler ne istiyorsanız, bilgi parçacıkları bunları buluyorsunuz. E, analog dünyada yapamayacağınız bir aslında izleme ve gözleme imkanına kavuşmuş vaziyettesiniz dijital dünya teknolojileri sayesinde. Asıl mesele bu. E, tabii bunun e, özel hayata etkileri son derece ilginç. E, Dijital belgelerin e, ne statüye sahip olması e, hukuksal olarak nasıl e, görülmesi gerektiği konusu da ilginç. Yani ıslak imza ya karşı dijital imza. işte Türkiye'de de bu, bu mesela Ergenekon davası sürüyor. Dijital delillerin ne olduğu sürekli gündemde. E, bu konulara e, genel olarak bu tema çerçevesinde değineceğiz diye düşündüm. Ee, evet, bu arada dedi, bu dünyanın pardon bu. Pardon. Ee, bu arada e, şeyi da 1940'ta değil mi şey e, ee, ...yayımlanış yayımlanmıştır. Evet, bizde 49 galiba 49 basılmış. E, bizde onun e, ...basılmasının... şimdi tam e, hangi yıl dön 65. yıl dönümüne mi denk geliyordu? E, Açık Radyo'da e, okundu baştan aşağı 1984. Ee, Yiğit Sert, Aa, ben onu kaçırmışım. Evet Yiğit Sert Demir okumuştu. Belki bir daha yayınlamamızın e, zamanı da gelmiştir. Yani evet. 20. yüzyılın en önemli klasik edebiyat ve siyasi edebiyat klasiği tabii. Klasiklerinden biri. Evet. Belki tekrar gündeme getirir, bir daha okuturuz. <gülüyor> İyi git onu. Vallahi evet hiç olmazsa yani böyle gece geç saatlerde yeniden yayınlanan programlar oluyor. Evet. Şeyde, açık gazetede dahi. Öyle saatlerde bile yayınlansa e, eminim dinleyeni olur. E, bu tabii dijital, e, yeni dijital dünyanın, e, bu işte yeni cesur dünya aslında bir anlamda. Bir de e, e, alt dünyası da var. Yanında gelen başka gelişmeler de e, oluyor. Mesela işte hackerlar var. Bunların bir kısmı insanların dijital kimliklerini çalıp işte para kazanmak amacıyla bu işi yapıyorlar. Bazıları ise sosyal bir e, vizyon ve misyon çerçevesinde e, bunu yapıyorlar. İşte bu e, Wikileaks mesela e, böyle bir şey. Analog dünyada yapılamayacak bir şeyi beceriyorlar. Yalnızca mektuplarla ya da işte belki telgrafla haberleşiliyorsa yapılamayacak bir bilgi toplaması ve bunu sonra yayması, sızdırması imkanı dijital dünyada mümkün. Türkiye'de de var işte Red Hack diye bir grup var mesela. Çok ilginç bir işlev görüyor bir anlamda dijital dünyanın kör falan gibi vaziyette bunları da konuşuruz istiyorum fakat isterseniz çok daha işin bu çerçeve kısmını gelecek hafta ya da haftalara ayırt edip şu dışından evet bahsedeyim. ben de bir ufak ön not daha koyayım koyayım 1984'de ilaveten onun da hatırladım şimdi 2009'da biz 60. Yayınlanışı vesilesiyle, yayınlanışın 60. yıl dönümü vesilesiyle bir şey yapmıştık, yayınlamıştık evet. şeyi. Bir de geçen birkaç hafta önce Julian Assange ve diğer o benzeri grup hackerlar içinde yapılan çok önemli bir tartışma kitabı vardı. Tam da bu konudaydı. Cyberpunk deniyor. Yani bu örgütlenmeye karşı işte Pentagon ya da hangi merkezlerden geliyorsa bu kuvvet ve servet merkezlerinden bir kontrol e, müdahalesi e, internetteki özgürlük alanını kötüye kullanan ve büyük bir özgürlük kapatıcı özgürlükleri kısıtlayıcı bir rol oynayanlara karşı da e, şey yapmak e, şifrelemek yoluyla hala elimizde böyle bir Olanak var diye ilginç bir kitap yayınlandı. Onun Türkçesini evet. Metis'ten yayınlanması vasıtasıyla çevirisiyle, vesilesiyle çevirmeni Deniz Hanım'la konuşmuştuk. Evet, madem teorik kısmı kapatıyoruz ben de ufak bir not düşeyim, bir pesimist bir not düşeyim hatta. Son günlerde bu konuyla alakalı, yani bu data mining kısmı, e, konusuyla alakalı olarak tartışılan bir durum var. Bu da öldükten sonra sizin internette paylaştığınız şeyler Profilleriniz, mail adresleriniz vesaire Gibi şeyler ne olacak yani insanlar artık sanki kabullenmişler Bunların zaten bu şekilde Mal olduğunu Bu büyük şirketlere Şimdi artık düşünülen durum Öldükten sonra bunlar ne yapılacak Böyle bir durumda söz konusu bu tartışılıyor bu Son günlerde Evet ilginç bir soru Aslında çünkü yani bir anlamda Analog dünyada Bırakmadığımız, bırakamayacağımız kadar Çok iz ve dijital miras bırakmış oluyoruz. Biz dünyadan göçüp gidiyoruz ama arkamızda bir sürü şeyler kalıyor. Bunlar ne olacak? Bir de aslında yani internet dünyası ve sansür falan derken en yeni haber işte Piyanist Fazıl Say'a 10 ay hapis cezası verilmiş 19. suç Ceza Mahkemesi'nde niye çünkü işte Twitter'da ki hesabından Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğünü aktarmıştı. Üstelik kendisi de yazmamıştı. Ben Fazıl Sayın hesabını da takip ediyordum. Onu orada gördüm. Başka birisi yazmış Fazıl Say ya da Twitter'da beğendiğinizle de ilginç bulduğunuz Başkalarının mesajlarını e, siz de diğer insanlara, sizi takip eden insanlara iletebiliyorsunuz bildiğiniz üzere yaptı. Bundan ibaretti. Evet, ee, akıl e, alır gibi bir iş değil, evet. Sahiden değil ve şöyle ilginç bir şey daha var. Mahkeme e, fazla sayı 8 ay cezaya çarptırmış. Fakat daha sonra suçun e, yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle yarı oranında da arttırmış. 12 aya çıkartmış e, 8 aydan. Sonra da iyi halden iki ayını indirip onaya e, karar vermiş. E, yani e, bunun işte şey fazla Sayın suçu bu Ömer Hayyem'in dizelerini diğer insanlarla paylaşarak Ömer Hayyem'in dizelerinde dini değerleri aşağılayıcı rencide ecici bir şeyler varmış. E, bu suçun fakat e, dijital bir e, ortamda bunu böyle yaymış olması e, ekstradan bir dört ay daha cezaya e, neden olmuş. Böyle bir durum da var. Yani dijital dünyaya karşı hukuk aslında daha bir sert bir şekilde durmaya çalışıyor. İşte Bradley Manning'in başına gelenleri filan biliyoruz bunların hepsi bu yeni dünyanın yeni teknolojilerinin e, mümkün kıldı aslında e, durumlar ya da taynak içinde suçlar diyelim. E, evet. Şimdi e, şeye geleyim bu Harvard Üniversitesi'ndeki hikayeye e, genellikle e, Amerika'daki üniversitelerde diyor onur kodu diye bir kod oluyor öğrenciler okula başlarken e, bunu imzalıyorlar bu kodda deniyor ki işte e, bu okulda okuduğum sürece kopya çekmeyeceğime, işte başkalarının hakkını yemeyeceğime, akademik olarak kendim, kendi yapmam gereken şeyleri kendim yapacağımı filan söz veriyorum gibi böyle bir paragraflık bir söz bir taahhütte bulunuyorlar. Ve genellikle bu taahhüt çerçevesinde aslında yani... Bu olmasa e, kopya ne kadar olurdu bilmiyorum doğrusu ama... E, ...ben çok Türkiye'ye mesela oranla çok az miktarda kopya e, ile karşılaştım. Amerika'da ders verdim üniversitelerde. E, yani büyük sınavlarda filan benim en azından şimdi... ...Can sen söyle bilmiyorum şimdi nasıl durum ama... ...benim öğrenciliğim zamanında... E, kopya bir hayli sıradan bir şeydi şöyle, işte çekilirdi yani. Şöyle bir haber hatırlıyorum. Ee, Bundan bir ya da iki sene önce bir açık öğretim e, sınavında sınavdaki gözetmen şıkları okuyordu ve diğer insanlarda o şıkı dolduruyordu. Yani kurumsal bir yapı var Türkiye'de şu an itibariyle. Değil yok değil bunu yapanlar Türk olamaz. Yani. <gülüyor> Ben de şöyle diyeceğim aslında yani en azından benim bildiğim kendi kuşağımdaki insanlar arasından yok ben hiç kopya ne çektim ya da kopya çekildiğini gördüm diyen yalan söylüyordu. <gülüyor> şimdi biraz daha kurumsal oldu işler evet. Evet aslında peki şimdi yani madem şu Türkiye'ye geldi burada bir küçük anekdot daha anlatmak durumundayım. Şöyle bir, bir üç 5 sene önce çok zor durumda beni bırakan bir olay olmuştu. Daha önce çalıştığım üniversitede bir kopya durumu olmuş. Üç öğrenci yakalanmış. Biri kız, ikisi erkek. Kız öğrenci bir fizik dersiydi galiba. Erkek öğrencilere kopya verirken işte sınavın gözetmeni galiba görmüş, yakalamış falan. Bunları çıkartmışlar dekanın karşısına. Kopya çok... Bu arada ciddi sonuçları olan bir şey ve yani okulla ilişkisi kesiliyor öğrencilerin mezun olamadan atılıyorlar vesaire filan ve bir daha da kolay kolay akademik dünyada şeylerini isimlerini temizleyemiyorlar aslında öyle çok belalı bir mesele bu öğrencilerin üçü de Türk beni ilgilendiren kısmına şimdi geliyoruz. Şeyden rektör yardımcısından telefon geldi bir gün e, dedi ki böyle böyle 3 tane öğrenci var biz bunları okuldan atmak üzereyiz e, çok şey başları ciddi şekilde beladı bunlardan bir tanesi de sizin öğrencinizmiş öyle sahiden kız öğrenci benim başka bir dersimde öğrencimdi ve çok çalışkan çok sevdiğim filan da bir e, öğrenciydi e, rektör e, görüş, rektör yardımcısı görüşmemiz lazım Dedi. Neyse ben gittim toplantıya. Bana beni çok zor durumda bırakan şu soruyu dedi ki e Öğrenciler diyorlar ki bize e bizim kültürümüzde kopya çekmek çok normal bir şeydir. Dolayısıyla biz e şey yapamadık. E bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu e kavrayamadan e Türkiye'den buraya geldik Amerika'ya. İşte böyle Türkiye'de ne yapıyordur isek bunu da aynı şekilde burada yaparken yakalandık. E, dolayısıyla bizi bu kültürel farklılıktan dolayı affedin diyorlar e, biz de bunu e, ne şekilde değerlendireceğimizi bilemedik siz de e, Türk'sünüz diye sizi çağırdık şimdi siz bize söyleyin e, sizin kültürünüzde insanlar hep kopya çeker ve bunu normal karşılarlar mı diye soruyu patlattı şey, rektör yardımcısı. Evet, Bu mi? tam yani aşağı tükürseniz sakal yukarı tükürseniz bıyık gibi bir durum aslında. Evet. Ve bir taraftan da böyle çok Amerikan tarzı bir naif şeye de işaret ediyor hale. Yani böyle bir genelleme yapılabilir mi? Yapılamaz tabii filan. Ama hiç alakası yok. Biz kopyanın kesini bile bilmeyiz <gülüyor> ee, deyip e, milletimizin şeyini e, kurtarsam şerefini çocuklar e, e, şey olacaklar e, okkanın altına gidecekler e, yok tabi biz hep kopya çekeriz desem o da çok acayip bir şey yani aslında e, kopya çok çekiliyor sahiden ama onu da e, e, o şekilde söylediğiniz anda bütün Türk milleti doğuştan e, itibaren kopyacıdır filan gibi bir zan altında bırakacak. Siz de dahil bir olmak suizmine. üzere oluyor değil mi? <gülüyor> e, evet, aynen. <gülüyor> Giritli Epimen'i de şey gibi bu. <gülüyor> evet. E, yani öyle zor bir durumdu. Her neyse sonuçta bir şekilde e, böyle bir genelleme tabii ki yapılamaz ama e, bizim ülkemizde e, Yardımlaşma ve dayanışma Özellikle öğrenciler arasında e, Gelişmiş bir duygudur Dolayısıyla yani bu kız öğrenci De kendisinden böyle bir yardım istenmişse e, Buna hayır demek zordur Ki, ki doğru yani Bu dediklerin e, evet. ötesinde Böyle bir durum olduğunu da düşünüyorum Mesela Amerika'ya göre Daha az bireyci ve daha en azından Benim e, kuşağımda öyleydi Daha dayanışmacı bir e, Topluluk oluşturuyordu. Öğrenci grubu filan. E, neyse işte bu şekilde biraz böyle ne tam orada ne tam burada olmayan iki, iki şeyin ortasında bir cevap vermiştim. E, erkek öğrencileri bir dönem uzaklaştırmayla galiba e, onlar kurtuldulardı. Kız öğrenciye bir ihtar falan cezası olduydu e, Her neyse. Kopyada böyle bir durum var. Yani sonuçta söylemek istediğim kopya çok nadir rastlanan ve rastlandığı zamanda öğrencilerin başına çok ciddi şekilde belaya sokan bir şey. Durum böyleyken geçen tam bir sene kadar önce final sınavlarında 2012 senesinin baharında çok öğrencinin aldığı, 300 öğrencinin yaklaşık aldığı bir siyaset bilimine giriş dersinin final sınavlarında e, ...yüzün üstünde öğrencinin kopya çektiği... ...ortaya çıktı Harvard'da... E, ...bu böyle görülmemiş... ...duyulmamış bir şeydi... ...okulu çok sarsıtı filan... E, ...okulun... ...dersin hocası bunu fark etmiş... ...final sınavlarını okurken bakmış ki... ...bir sorunun cevabı... ...yanlış yani bir metni... ...yanlış bir şekilde okumaya... ...okuyarak yanlış yorumlamış öğrenci... ...fakat sonra ikinci... ...finalde de öyle işte... ...üçüncü final kağıdında da öyle... E, yüzün üstünde final kağıdı bu e, herkesin aynı şekilde yapması e, neredeyse imkansız olan e, yanlışı yapmış gibi gözüküyor. Buradan ortaya çıkmış. İşte bir araştırma e, yapıldı. Okul bunu gizli tutmaya çalışırken e, bir yerden sızdı bunun haberi. E, okulun gazetesine çıktı vesaire filan işte hepimizin haberi oldu. Bu e, Sonra da bir 3-5 ay kadar süren bir soruşturma sonucunda bu öğrencilerin yarısını attı Harvard Üniversitesi okuldan. Yani 50'nin üstünde öğrencinin ilişki kesildi okulla. Bir kısmı şeydi mezun olmuş öğrencilerdi. Çünkü geçen sene yani işte final imtihanlarını da bitirip okuldan mezun olmuş çocuklardı. Bunların da diplomaları ellerinden geri alındı filan böyle bayağı ciddi bir olay oldu. Fakat asıl bizi ilgilendiren özel hayatla ilgili kısım buradan e, kaynaklanıyor. Bu konu konuşulurken e, bir dekanlar kurulunda e, bu haber e, bir şekilde okulun sızmasını e, istemediği halde işte gazeteye sızdı demiştim. Nereden sızdığını e, öğrenmek istemişler ve en tepedeki dekan... Ee, işte bu diğer toplantıda e, yer alan ve bunu sızdırabilme ihtimali olan şeylere sormuş e, diğer dekanlara bu, bu dekanlar dediğim bu arada aslında akademik dekanlar değil e, administratif e, idari dekanlar daha alt seviyede yer alıyorlar e, bu hiyerarşide e, kimseden bir şey çıkmayınca ben sızdırdım şeklinde bir haber eee Üniversitenin şeyine bilgisayar bilgi işlem merkezinden olaya müdahale etmeye karar vermiş büyük dekan ve bu insanların hepsinin elektronik posta hesaplarını gizlice arayın, tarayın, bu şeyin kaynağını bulun sızıntının diye bir şeyde bulunmuş istekte bunu kimin adına yapmış işte okul adına yapmış ama mesela okulun rektörüne haber vermemiş. Ya da şimdi vermediği söyleniyor. Ee, bulunmuş da kimin sızdırdığı haberi. Ee, fakat şeylere söylenmemiş. Biz böyle bir gizli arama yaptık diye. Bu diğer 12 tane dekana ve üstü kapanmış örtülmüş. Sızdırdı ee, kadar da gelmiş. Sızdırdığı bulunan dekana ne yapılmış? Tespit edilen. Ee, dekanın da yanlışlıkla sızdırdığı ortaya çıkmış. Yani e, o dekan bir başkasına bir mesaj gönder ya da öğrencisine bir mesaj gönderirken altına yanlışlıkla bu mu eklenmişmiş ne? Böyle bir şekilde o, o, o dekanın masum olduğuna karar vermişler. Ona bir şey yapmamışlar. E, fakat diğer dekanlara da biz sizin böyle elektronik posta adreslerinizi aradık e, filan diye de bir şey söylenmemiş. Kimseye de söylenmemiş böyle bir e, yani CIA operasyonu falan gibi neredeyse üstü kapatılmış e, o, o şekilde e, sizler ben selamet e, gidiyormuş. Güven Bey bir şey sorabilir miyim bu noktada? Şey, tabii tabii. Çok özür dilerim. Şimdi bu sızdırma olayı olmasaydı bu üniversiteden 50 kişinin 50 öğrencinin atılması zaten bir haber niteliği taşımayacak mıydı? Tabii taşıyacaktı elbette. E, peki ee, sızdırma konusunda niye bu kadar hassas davranıyorlar? Vallahi bilmiyorum aslında yani sızdırma soruşturma sürerken bunun böyle bir soruşturma oluyor diye bunun haberinin sızdırılması okul senıyorum istiyordu ki işte biz bu soruşturmayı tamamlayalım ne karar vereceksek verelim belki mesela kimsenin atılmasına karar vermeyeceklerse ya da içerisinden seçerek kimden atılacağını gibi. Bu, bu hiç haberde olsun istemiyorlardı. Çünkü bu da yani okul için yüz kızartıcı bir şey oldu. Böyle yüzün üstünde öğrenci kopya çekmiş e, filan. Bunlar böyle örnek öğrenciler işte Harvard Üniversitesi'nin seçilmiş öğrencileri filan. Bu haber sızdı diye. Fakat genel olarak herhalde aslında otoritenin e, bilgiye karşı böyle bir alerjisi var ve bilgi sızmasın Evet, Peki Kendine ben de bu noktada bir gittiği... ufacık soru da ben sorayım ee, yani Tabii. özellikle Obama yönetiminin bu çok uh, eleştirildiği noktalardan bir tanesi bu özellikle bütün internet hesaplarına haber vermeden kimsenin özel hayatlarına girmeyi işte terör vesaire gibi gerekçelerle bu konuda ısrar etmesi çok eleştiriliyor. Ve işte 1984 benzetmeleri filan ama asıl e, evet. benim merakımı mucip olan husus şu büyük dekanın elindeki teknoloji buna nasıl yetiyor herhalde üst düzey Pentagon'dan ya da CIA'den filan yardım mı alıyor diğer dekanların öyle kolay bir şey midir e, şeyine girmek e, kolay kolay bir şey daha doğrusu şöyle yani okulun e, size sağladığı elektronik postayı kullanıyorsanız çok kolay bir şey çünkü o elektronik postanın dağıtılması, saklanması, hmm. e, bütün bunlar üniversitenin bilgi işlem merkezinin yaptığı şeyler. Hmm. Bilgi işlem merkezinin de e, herhangi bir insanın elektronik posta adresindeki bütün bilgilere ulaşması işte böyle birkaç saniyelik bir iş. E, hmm. Şimdi e, tabii yani analog dünyada olmayacak şekilde kolay bir bilgiye erişim imkanı var. Gizli şekilde erişim imkanı da var. Yani birisinin mektubunu gizlice okumaya kalksanız işte ne bileyim onu buhara tutup açmaya çalışacaksınız tekrar zarfı yapıştıracaksınız filan analog dünya böyle fiziksel zorluklar içeriyor halbuki dijital dünyada kimsenin ruhu duymadan işte böyle yani bir saat içinde bütün bu aramaları yapıp bilgileri edinip ...olayın üstünü kapatmaya çalışmışlar. Şimdi... Yani bir iki ...bu daha herhalde haftaya... Evet, haftaya herhalde haftaya devam etmemiz gerekiyor. De devam çünkü. edeceğiz. Süreyi de bitirmek üzereyiz çünkü. Evet, yani buradan... ...gelmek istediğim şeyler... ...hem bir kere daha sonra ne oldu? İşte bu, bu patlak verdi... ...yani üç hafta önce. Ve bir hayli bir sarsıntı yarattı. Sahiden... Ben de mesela tahmin etmezdim e, böyle bir adım atabileceklerini e, bana da işte öğrenci gazetesinden birisi sizin de elektronik post hesaptarınızın gizlice okunabileceğini e, tahmin edebilir miydiniz filan diye bir soru sordu. Edemezdim vallahi dedim. E, bu konuyu daha sonra Türkiye'deki birkaç meslektaşımla da konuştum yani Türkiye'deki üniversitelerde mesela durum nedir filan diye. Buralarda bir hayli e, ilginç sorular var. Bir de aslında buradan hareketle yani dijital dünyada sahiden e, bu yeni cesur dünya nereye doğru gidiyor? Evet. Yani ee, sadece Harvard'a e, özgü bir şey Ar değil galiba bu. Bütün internet kullanıcılarının e, içinde alınmış. Bence şey. kesinlikle değil. E, aslında mesela benim edindiğim izlenim Türkiye'de e, elektronik postaların güvenli olmadığı üniversitelerde en azından ve işte dekanın rektörün neyse gerekiyorsa herhangi bir durumda e, gizlice e, herkesin e, bütün yazışmalarını okuyabileceği ve bunun aslında genel kabul gören bir e, durum olduğu evet. falan yönünde evet. E, evet. bunlar yani daha geniş bir kerçevede aslında ele alınması gereken e, konular buradan e, gelecek hafta esterleriz evet, buradan edelim. devam edelim ben de bu arada biz de bu arada dersimiz bu şifre punk özgürlük ve internetin geleceği üzerine bir tartışma adlı kitaba da bir daha gözden geçirelim esenc ve arkadaşlarım çünkü tam da bu konular tartışılıyor aslında çok iyi aynen aynen öyle ona da değiniriz. Peki, çok teşekkürler Gülen görüşmek üzere peki hoşçakalın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 Evet, böylece de açık gazete programını da e, kapatmış oluyoruz bu açık bilinçle birlikte. Çıkarken her zaman olduğu gibi bir müzik dinleyeceğiz. Başta e, başladığımız Sir Charles Spencer, Charlie Chaplin yani Sessiz Sinema'nın döneminde başlayıp 75 yıllık bir kariyeri olan Şarlo figürüyle de çok çok Büyük güne kavuşmuş olan Aktör ve sinemacı Ve aynı zamanda da Besteci Chaplin'in Bir parçasını daha çalarak sona erdirelim Smile Çok meşhur Smile parçasını Bu sefer Madlen Peru Bize seslendiriyor Hepinize günaydın Günaydın, günaydın. get by if you smile of sadness.